Müzik Endüstrisi Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhabalar. Bugün müzik endüstrisinin dijitalleşmesiyle ortaya çıkan yeni bir alan ve bir meslekten konuşuyor olacağız. Dijital dağıtıcılar ve dijital dağıtım. Bu konuyu da müzik endüstrisinde dijitalleşme sürecinde farklı iş kollarına çalışmış çok kıymetli ve bu alanda çok tecrübeli biriyle konuşacağım. Haluk Cerrahman bizimle birlikte oluyor olacak. Müsaadesiyle ismiyle hitap edeceğim bu programda. Haluk Türkiye müzik endüstrisinin dijitalleşme sürecinde karasal radyoları dijitalleştiren Yerel müzik içeriği sunan bir platformda içerik yöneticiliği yapmış ve şimdi de uluslararası dijital dağıtım şirketinin ülke yöneticiliğini yapıyor. Hoş geldin Haluk. Hoş bulduk Merve. Çok teşekkürler. Çok nazik davetin e, güzel girişinle çok mutlu oldum. E, onur duydum. Öncelikle sorun bu dijitalleşme deyince dijitalleşme biraz böyle dinleyiciler açısından en azından ben kendimi öyle tecrübe ediyorum. Her şeyin çok basit olduğunu düşünüyorum çünkü ben müziğe çok kolay ulaşabiliyorum bir dinleyici olarak. Ve bunu e, üreten için değil ama üretildikten sonra dinleyiciye ulaşan kısmı ile ilgili o zincirlerin çok kolay bir şekilde bize ulaştığını varsayıyorum. E, bu biraz da müzik endüstrisindeki bir tabir var. Bu şimdi İngilizce çok konuşmak istemiyorum açıkçası. Ama böyle işte do it yourself, kendin yap iş modelleriyle sanki bir müzik yapan kişi kendi şarkısını çok kolay bir şekilde... Ee, dünya devi olan müzik platformlarına kendi koyabilir ve ben de bir dinleyici olarak buna ulaşabilirim. Tecrübesini sanki e, öyleymiş gibi hissediyorum. Sahiden bu kadar kolay mı? Yani bir dijital dağıtıcıya e, bir müzik üreticisi ya da bir yapım şirketi neden ihtiyaç duyuyor? Bunu sorarak başlamak isterim. Yani çok güzel soru. Aslında sen sorarken özetledin de ya aslında her şey kolay olsa da e, dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Bunun birçok nedeni var. Tamam birçok mecraya düzgün ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ama bu işinizi çok iyi yaptı, yap, yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Türkiye'de hizmet veren dijital dağıtım şirketleriyle çalışmanızın bir avantajı var. Çünkü aslında e, hizmet veren dijital dağıtım firmaları işinizin ortağı olarak işinizi sahipleniyor ve işinizle ilgili olan tüm materyalleri bu global oyunculara e, birinci elden paylaşıyor aslında. Yani Muhatabınız var aslında. İnternet üzerinden bulunan birçok platforma da e, bu e, muhatapla iletişime geçemiyorsunuz. Tamamıyla robotla, robot sistemi üzerinden konuşabiliyorsunuz. E, burada aslında e, evet işler çok kolay bir şekilde yayınlanıyor. Çok hızlı yayınlayabiliyorsun ama e, değeri var mı yayınlanan içeriklerin sorusu? Aklımıza geliyor. Bunun da değerli kılabilmek için, sahiplenilebilmesi için aslında lokal hizmet veren firmaları kullanmak sanatçının avantajını oluyor. Çünkü işin ortağı ve sahiplenmesi anlamında bir avantaj sağlıyor. Doğru. Bu kısmını düşünmemiştim. Yani aslında ben bir şarkı üreten olsam Spotify'a yükleyebiliyorum. Tamam ama bir uzaya bir şey göndermiş gibi oluyorum. O kadar şarkının arasında kendi şarkımı gönderiyorum. Ve tabii ki bunu gidip müzik platformuna benim şarkı ne oldu falan gibi bir şey soramazken... Bir Muhatap kriter. bulamıyorsun. Aynen. Yani senin de dediğin gibi. Yani bu resmi açıklanmış bilgiler aslında günde 100 bin tane globalde, dünyada günde 100 bin tane şarkı evet. yükleniyor. Bu şarkılar içerisinde ayrılıştırılmasını e, beklemek biraz zor oluyor. E, ve bir mucize olması lazım. Bunu ayrıştırabilmek için aslında bazı kriterler var yapılması gereken. Burada bir tek Spotify değil tabii ki de dünya devleri ile iletişime geçebilmek önemli bir e, meziyet. E, burada aslında e, lokal hizmet veren dağıtım firmalarının görevi biraz daha ağır oluyor. Çünkü Türkiye'de hizmet veren yaklaşık 7-8 tane firmayla iletişim halinde ve sizin göndermek istediğiniz çıkışlarınızla ilgili tüm arka plan çalışmasını hazırlıyor oluyor. E, ve aslında bu kadar yoğun çıkış programı olan, yoğunluğu olan bir dünyada da biraz daha ayrıştırılmanızı sağlıyor aslında lokal bir hizmet veren bir kuruluşta çalıştığınız takdirde 100.000 şarkı bir günde mi? Günlük olarak verilen data bu. 100.000 şarkı paylaşıyor. Bu tabii bir tek Türkiye özelinde değil. Türkiye'de rakamlar bu seviyede değil tabii ki de ama bütün dünyada 100.000 şarkı olarak verileri paylaşıyor platform yöneticileri. çok ciddi bir sayı. Bunun içinde gerçekten ayrıştırılmak önemli. Bunun bu kadar büyümesinin sebebi işte senin de girişte bahsettiğin gibi insanların daha basit, daha hızlı bir şekilde bu dünya devlerindeki platformlarına ulaşabiliyor ve içerikleri gönderebiliyor olması. O zaman sadece aslında dijital dağıtıcı diyerek biraz aslında işi kısıtlıyormuş gibi oluyor. Çünkü ben dijital dağıtıcı deyince eski dünyada yani dijitalden önceki dünyada işte bu... Kasetler, CD'ler, plaklar alınıyor, yok yükleniyor ve sonra gidiyor. Biz e, müzik marketlere verilenmiş gibi hep algılıyordum ama siz bu dijital dağıtıcılıkla hem bir e, sanatçı ya da yapımcıyla platform arasındaki bir ilişkiyi kuruyorsunuz. Ve ona sanki bir dijital menajerlik gibi bir e, zamanlama ya da yer bir de öyle bir planlama da yapıyorsunuz. Ayrıca de en zoru bence hizmet sektörü. O iletişimin de sağlanıyor, iletişim de... Sağlanıyor olması da koca bir şey. Sadece dağıtıcı demek doğru bir terim değil o zaman yani. Bilmiyorum İngilizcesine sizin yaptığınız işin? Biz mi yani, tutup gelirirken kısıtlı kalıyoruz? Yok distribution aslında. Dağıtım anlamına denk geliyor ama burada biraz dağıtım tarafında e, bir tek dağıtımla yetinmiyorsun. Çünkü e, sanatçıyı geliştiriyorsun. Yapım şirketini geliştiriyorsun. Çünkü platformlarda her geçen gün yeni bir şeyler çıkartıyor. Yeni özellikleri duyuruyor ya da yeni standartlar getiriyor. Bu konuda ya menajer çok doğru bir kelime olmasa bile e, belki mentorluk diyebiliriz. Yani evet. ya da belki platformlarla sanatçılar arasındaki köprü ve iletişim kaynağı gibi de konumlanabiliriz. Günün sonunda bizim böyle bir sihirli bir DNA'miz yok. Biz zaten e, standartlara uygun olarak yani dijital dağıtım firmalar standartlara uygun olarak onların istediği kurallara uygun olarak gönderimleri teknik olarak yapıyoruz. Üzerine... Ekstra yeni şeyler varsa veya yapılması gerekenleri anlatarak zaman ayırıyoruz, değer veriyoruz sanatçıya aslında yapımcıya. Burada da bazı kurallar var. İşte Do You self platformlar dediğin zaman herhangi bir muhatap bulamıyorsun. Ama Türkiye'deki lokal dağıtım şirketleri ağırlıklı olarak işte platformların standartlarına uygun olarak hareket ediyor. Bu nedir? Örnek veriyorum. Minimum 2-3 hafta önceden içeriğini çıkış tarihini planlayıp dağıtımı organize etmen, planlaman gibi bir, bir tanesi. İkinci, ikinci e, önemli konulardan bir tanesi e, işte içerikle ilgili yapacağın basın bülteni, pazarlama planını hazırlayıp sunuyor olmak. Yani bunlar sadece içerik göndermekle biten işler değil. İçeriğin üzerine biraz daha yatırım yapman gerekiyor. Bu yatırımı da bizler sayesinde iletebiliyorsunuz. Aslında biz iş ortağı olarak hazırladığınız tüm materyalleri platformların yetkili kişilerine iletip en iyi hizmeti, en iyi faydayı sağlamaya çalışıyoruz aslında. Bir şey ne oluyor peki? Aslında dijital platformlar genelde içeriği dağıtıcıdan alıyor. Genelde mi, hepsini mi? Yani bir, bir tane müzik platformu e, direkt dağıtıcıyla muhatap oluyor. E, dağıtıcı da, yani sizler de e, yapımcılarla ve sanatçılarla muhatap oluyorsunuz. Yani ilişkiler, ilişki kuruyorsunuz. Doğru mu peki? Doğru. E, e, tabii büyük, büyük, e, büyük yapım şirketleri, global yapım şirketlerinin doğrudan anlaşmaları da olabiliyor. Bu çok köklü ve büyük şirketler olarak düşünelim. E, ama ağırlıklı olarak şimdi sanatçıyla direkt bir ilgisi veya sanatçıyla direkt anlaşma yapmıyorlar. Çünkü yüz binlerce sanatçı var. Hepsiyle ayrı gereksinimler veya işte kurallara uygun bir şekilde içerik göndermesini e, beklemeyelim bunun içinde teknik bir yetenek olması gerekiyor ağırlıklı olarak Evet bütün platformlar dijital dağıtım şirketleri ya da çok büyük major label dedikleri firmalar üzerinden verilerini besliyorlar. E, y 150'den fazla platform var hani resmi olarak bütün e, içeriğinizin yayınlandığı 150'den fazla platform var. Bunlarla direkt sanatçı olarak ya da yapım şirketi olarak anlaşmak çok mümkün değil. İletişime geçmek bile çok zaman alan bir şey. O yüzden burada dağıtım şirketlerinin e, önemi ve değeri ortaya çıkıyor. E, sizin ulaşamadığınız, e, gönderimi için ya da iletişime geçemediğiniz birçok platformla entegrasyonu ciddi bir avantaj aslında. Baya bir tedarik zincirinde aslında önemli bir rolünüz var. Peki şey, şarkı sözü yazarları, bestekarlar onlar bu sürecin, bu zincirin içerisinde neredeler? Sizinle bağlantı kuruyorlar mı? Onlar başka bir yerden mi haklarını alıyor? Doğrudan bizimle bir bağlantıları yok. Eser sahibi ve beste kısmından bahsediyoruz. Biz işin fonogram kısmını gönderiyoruz. Yani aslında yapımı gönderiyoruz. Ama yapımı gönderirken tabii ki de o yapımın içerisinde kredit bölümünde... Söz yazar ve bestecinin bilgisini de yazıyoruz. Ama bu tamamıyla bilgi anlamında paylaşılıyor. Herhangi bir hak ediş ya da gelir, raporlama bizler üzerinden sanat eser sahiplerine yansımıyor. Eser sahipleri genellikle meslek birlikleri üzerinden haklarını takip edebiliyor ee, ve koruyabiliyor. Bu işin ekonomisi nasıl oluyor? Yani ben bir yapım şirketiyim ve gidiyorum bir dağıtıcıyla anlaşıyorum. Ayrıca ben de bir sanatçıyım bu arada. Hem sanatçıyım hem kendi yapım şirketim var. Bir dağıtıcıya gidiyorum. Dağıtıcı benim repertuarımı alıyor, gidiyor onu bir platforma koyuyor. Nasıl para kazanmaya başlıyoruz? Platforma koyduktan sonra her izleniminiz, her gösterimin üzerinden aslında bir hak ediş kazanımı oluyor. E, belli... Dönemlerde, bu, kimisi aile, kimisi çeyrek bazlı, iki ayda bir, belli platformun e, dönemlerinde de yapılan, kullanım, kullanılan içeriğin e, raporlaması ve hak edişleri e, bizim üzerimize paylaşılıyor. Biz bunun aslında sizinle olan o anlaşma, sanatçı ya da yapımcıyla olan anlaşmada tamamıyla e, yaptığımız iş bu. Hakkı korumak, hakkı dağıtmak e, ve karşılığındaki hak edişi toplamak aslında. Platform üzerinden yapılan dinlemeler, izlemeler sonrasında raporlamalar bize ulaşır, gelirler de bize ulaşır. Biz de e, bizim bağlı olduğumuz ya da işte anlaşmalı olduğumuz yapım şirketi ise yapım şirketi sanatçı ise sanatçıya olan ödemeyi yapıyoruz. Aslında e, tedarik zincirinin dışında bir de e, gelir kısmını koruyan ve toplayan bir kuruluş olarak da düşünebilirsiniz. Bir yandan da garantörsünüz yani. Aslında dijital dağıtıcı bir yandan da işte bu hukuken hak koruma işi hem maddi hem de bu hukuken o altı yapıda da bir korumacılık da var yani. Yani evet koruma var ama garantör olarak yanlış bir tabir olmasın. Bana yani çok garanti edemiyoruz hani ne kadar dinleneceğini ne kadar kazanacağını garanti edemiyoruz ama. E, ama gelirin şu an aslında şey değil orada garantörlük ne kadar dinleneceği değil, o başka bir şey ama e, ben artık size kendimi bu sizdenken hep şey diyorum sizin şirketinize özel değil genel dijital dağıtıcılar için bir dağıtıcı ile anlaşma yaptığım vakit aslında bana oluşan, oluşacak olan geliri şeffaf bir şekilde sunabileceğini hukuksal olarak da yasal bir platformda bunu yapacağının garantisi. Hiç çalmayabilirim. Ama çaldığım vakitte emin ol ki bu şeffaf bir şekilde sana sunulacak ve bunu da platformda ben bunun hakkını koruyor olacağım. Bu da koca bir Doğru. iş zaten. Tabii, tabii biz orada genellikle platformun beyanını dayanarak. Sonuçta onların raporlaması üzerine biz de bilgilenme sahibi oluyoruz. Evet, Birçok bir çeşit modelde dinlenebiliyor. Yani reklamlı modelde mi dinlendi, paralı abonelik üzerinden mi dinlendi, free dönemde mi, ücretsiz dönemde, deneme döneminde mi dinlendi? Bunların hepsi aslında karşılığında bir hak ediş veya bir kazanç olan, farklı birim fiyatlarında olan bir sistem. Bunlar raporlandığı takdirde, yani biz bu raporları toplayıp, Sanatçı ve anlaşma olduğumuz kuruluşa bunu paylaşıyoruz bu detayda aslında. Hangi platformdan, hangi ülkeden, ne kadar dinlendiği, eğer bir de datayla ilgilenen insanlarsa kendi işlerine ya da planladığı mekanlarına kadar, ülkelerine kadar buradan bir çıktığı planlayabilirler aslında. Çok derin bir data var aslında. Çok. Ama sizin isminiz dijital dağıtıcı değil ya. Resmen iş toplayıcı yani. O yüzden başka bir isim olması gerektiğini şimdi böyle konuşunca dağıtıcı demek çok çok haksızlık oluyormuş ya. Koca bir iş sizin üzerinizdeymiş. Birçoğu da lokalde çok büyük olan ama Türkiye'de daha açılmamış platformlarda olabiliyor. Türkiye'de iki elin parmağını geçebilecek bir platform sayısı yok maalesef. Bunun için... Yani endüstrinin büyümesi için de ciddi bir katkı olur aslında açılsa ve daha fazla platform girişi olsa. E, şu anda sayılı platformla Türkiye ekosistemi dönüyor. Hepsi de çok iyi performans gösterebiliyor diye bir cevap verebilirim. Ama hepsinin de fardalleri, farklı e, hizmet alanları olduğu için de kendi alanlarında lider konumda diye bir genel bir cevap vermek daha doğru olacaktır. Peki Türkiye'ye gelmemiş o zaman müzik platformları var. Var tabii ki de. Yani hani bir bir birçok platform var. yani global anlamda da takip ettiğimiz, gördüğümüz ya da işte bazı ülkelerde çok lider pozisyonda olan özellikle belli ülkelerde çok lider pozisyonda olan platformlar henüz Türkiye'de yasal olarak dinlenmiyor. Hani yasal yasal olmadan dinlenebilme metotları var ülkemizde ama yasal olarak işte meslek birlikleriyle anlaşması olmayan veya işte buradaki Türkiye haklarını e, vermemiş yapımcılarla da şey yapılabilir uygunsuz şekilde dinleniyor olabilirler ama e, limitli sayıda bir platform var şu anda evet. resmi ve yasal olarak Türkiye'de. Ya peki peki şimdi Türkiye'de genel olarak dinleyici aslında genç bir kitle var dolayısıyla bir müzik endüstrisi için aslında dünyada ne bileyim biz çok mu görünmeyen bir ülkeyiz yani aslında neden gelemiyorların en majör açıklaması sence ne yani şey 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında Spotify Türkiye'ye giriş yaptı ee, lansmanı... Daha öncesinde bir dünyadaki daha erken, Türkiye'ye girişi biraz daha e, net tarihleri hatırlamadığım için şey ama Türkiye ilk başta Deezer denemeye çalıştı, yani girişi yapmıştı aslında. Evet. Şimdi soruna gelirsek de evet, Türkiye biraz daha geriden takip ediyor. Bu bir tek platform lansmanları için özelinde değil. Platform içerisindeki yeni özelliklerin de Türkiye'ye girişi biraz geç oluyor. Örnek veriyorum, şarkı sözü entegrasyonu. Geçtiğimiz seni resmi olarak birçok platform artık bunu e, gündemine aldı Türkiye için. E, ama daha önce de bazı ülkelerde daha erken yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Ne demek? farka yani, ne demek? Şöyle e, yani uygulama aslında uygulama içerisindeki bazı özellikleri pilot bölgelerde deniyorlar. Daha ağırlıklı abonesi oldu, belki daha verimli abonesi oldu, belki merkezin olduğu ülkede deneme yapıyorlar. Ondan sonraki açılımlarında aslında ikinci ya da üçüncü açılımlarında Türkiye gündeme geliyor ve Türkiye ona göre programlarına giriyor aslında. Yani bütün dünya ile aynı anda aynı şeyi görmüyoruz zaman zaman. Biz belki ben de bir müzik. Bunun de... bunun nedeni Hı. özür dilerim. Bunun nedeni belki hani ekonomik. Gelir olabilir. Hani e, Türkiye'de ciddi bir volüm var, ciddi bir iz, dinlenme, izlenme var. E, hatta böyle kıyasladığınız zaman Avrupa'daki başka ülkelerle e, çok ciddi farkların olduğunu görebiliyoruz. Kendini çok iyi ispat ediyor aslında Türkiye bu anlamda. Ama hani gelir anlamında oldukça e, düşük bir e, gelir toplama dengesi olduğu için e, bundan dolayı belki ikinci plan ya da üçüncü plana geriye olabiliriz. Çok büyük bir potansiyel olarak aslında Türkiye öyle bir ülke olarak gözükmüş. müzik meslek birliği çalışanı olarak aslında bu dünya devleri gelmeye başladığı vakit biraz müzik meslek birlikleri de bu anlamda biraz yavaş kalıyor. Dolayısıyla biraz bir müzik endüstrisinin iş modelleri, buraların lisanslanması ile ilgili yavaş kalan meslek birlikleriyiz. Bu anlamda da biraz e, zorlaştırıcı etkenlerin özneleri oluyoruz diye düşünüyorum. Bir i̇kincisi de aslında galiba şeyi çok görüyoruz biz, e, müzik dinleyicisi müziğe para vermek istemeyen kişiler. Dolayısıyla bu abonelikler, e, buralara ücret ödemeler konusu tam o kültürde olmadığımız için çok büyük potansiyelde belki bilmiyorum, dışarıdan belki öyle okunuyor olabilir. Bir de bunu merak etmiştim. Peki e, dijitalde, şimdi bir soru soracağım ama çok genel bir soru olacak tabii ama yine de sormak istiyorum. Bu dijitalde en çok kim parayı kazanıyor? Bir şarkı dinleniyor. Ben bir şarkıyı dinliyorum şu an. Bütün bu hak sahiplikleri içerisinde platform var, dağıtıcı var, o sırada yapım şirketi var, sanatçısı var, söz yazarı, bestekar bir sürü bir kişi var. O şarkının dinlenmesinden en fazla parayı acaba kim kazanıyor diye sormak isterim. Yani çok çok üstünden, yani bunu birçok kaynaklardan da görebiliyorsunuz ama çok çok üstten bir oranla paylaşırsam aslında bu işin büyük parası, büyük bir oranı yapıma gidiyor aslında yapım tarafı yapım yani pornogram kısmı işi belki hani biz dağıttığımız için de olabilir dağıtım yapıp gelirin toplayan kısım olarak değerlendirebilirsin tabi altındaki devam eden dağıtım altındaki işte yapımın altındaki anlaşma koşullarını bilemem ama bir yüzdesel olarak eser sahibinden daha çok yapımcı kazanıyor öyle söyleyebilirim e, platformdan daha çok e, yapımcı kazanıyor gibi bir oran şey yapabilirim, paylaşabilirim. Ya işte artık bir müziği meta olarak görüyoruz. O meta bir rafta duruyor ve tüketildiği andan itibaren e, kimler bu yapım, o meta'nın oluşmasına sebep olanlar, yani o şeyi konuşmuyoruz. Sanatsal yönünü konuşmuyoruz zaten burada. Ticari olan kısmıyla ilgili o yapımı, o fonogramı oluşturan şirket. Dağıtıcılar, platformlar, sanatçılar, söz yazarı, bestekarlar da zaten meslek birliklerinden alıyorlar sonrasında diye bir dağılım var o zaman peki. Ee... Aynen yani altında da dağılımlar devam ediyordur. Evet, de. Altında doğru da yani ama oradaki işte yapılan anlaşma, koşullar, komisyon oranları belki SMV komple satılmıştır. Belki sadece bir dağıtım anlaşması yapılmıştır. hani Bu da çok fazla dengeyi ama... Çok üst seviyeden baktığımız zaman, evet, yapım kısmı bu işin en fazla geliri toplayan kısım diye değerlendirebiliriz. Ben şimdi hiç müzik endüstrisinde çalışmıyormuş gibi soruyorum aslında soruyor çünkü orada gerçekten hani öyle bir anlaşma yapabilirsiniz ki, yani ben süper bir starımdır ve bir yapım şirketiyle anlaşırım, önden koca bir para alabilirim ve hiç bu dijitalden gelir elde etmiyormuş gibi gözüküyorum ama yapım aşamasında büyük bir para almış olabilirim. Ya da sıfır kilometre bir sanatçıyımdır, daha yeni albümümdür. Yapım şirketi bana ciddi bir para harcıyor tabii o yapım için. Ve o paranın dönüşü çok uzun bir zaman sonra oluyor. Belki ben yine hiç para kazanamıyor olacağım ama yapım şirketi o masrafı çıkarıyor olabilecek. Dolayısıyla ben... Çok versiyon var. Bunun üzerine çok, versiyon var, çok alternatif var, çok versiyon var. Evet. E, doğrusu ya da yanlışı diye bir şey yok. Bu tamamıyla ticari bir e, karar. Evet. E, sanatçı, yapımcı nasıl bir karar veriyorsa, anlaşıyorsa buna göre... E, değerlendirilebilir. Evet, şey geldi aklıma. Ufakken oğluma bir şey sormuştu. Ateş mi güçlüdür, su mu güçlüdür diye. O da ebatına bakar demişti. Onun gibi bir şey oldu. Güzel cevap. Evet, <gülüyor> evet ben de şaşırmıştım. Benden zeki bir insan. Peki, e, Türkiye'deki dinleyicinin eğilimi nasıl? Biz nasıl dinleyicileriz? Bunu da yine çok genel soruyorum. Yani burada yaş grupları çok önemli falan ama genel olarak bir pozisyon çiziliyordur diye düşünüyorum. Nasıl dinleyicileriz? Ya, tabii ki de. Bu tamamenle şahsi olarak yorumum. Bir hı hı. E, göz yani bunca yıldır gözlemlediğim yorumumu paylaşacağım. Yani Türk dinleyicisi lokal içerik dinliyor. Yani gerçekten Türkçe müziğe karşı ciddi bir sahiplenme var. E, tabii ki de global içeriklerle dinleniyor ama ağırlıklı olarak Türkçe dominant. Türk dinleyicisi keşfetmekten daha çok servis edilen içeriği dinlemeyi tercih ediyor diyebilirim. Yani senin adına sana senin önüne koydukları içerik, senin e, davranışına göre e, çıkarttıkları içerik onların daha çok tercihine gidiyor diyebiliriz. Hazır listeleri ee, seviyoruz yani. Hazır listelerin tüketimi yoğun. Hı hı. E, search and play yani bir sanatçı ismi arayarak giren ve araya dinlemesini yapan kişi sayısı, dinleyici sayısı daha azdır. Hazır listeler evet dediğin gibi yani hazır en daha... fazla dinlenen. Veya platformların en fazla öne çıkarttığı ya da işte servis ettiği hazır liste demeyelim ya da önüne sunduğu. Yani bu bir algoritmik liste de olabilir ama tamamıyla senin dinleme deneyimine göre hazırlanmış listeler de olabilir. Biraz daha hazıra konmak daha şey ön gibi diyebiliriz. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak Türkçe dinleniyor. Birçok ülkeyle kıyasladığımız zaman örnek veriyorum işte Avrupa'da ya da Amerika'da ya da herhangi başka bir ülkede tabii ki de lokal orada da dinleniyor ama global içeriklerle belki yarı yarıya, kafa kafaya aynı oranda dinleniyor olabilir. Bizde biraz daha fazla oluyor lokal içerik tüketimi ve dinlenmesi. Peki mesela bu da şeye göre değişiyor galiba. Mesela ben 43 yaşında bir dinleyici olarak mesela çok keşfetmeye çok açık değil. Birebir dinlediğim e, sanatçılar var. Onları dinliyorum özellikle. O arama yerine özellikle onları arıyorum. Sadece denk gelirsem, bunu dinlediysem bunu da seversin diye algoritma galiba çalışıyor ve benim önüme bir şey sunuyor. Ben mesela hazır liste dinleyen biri değilim. Çok şeyde değilim yani. Hep konfor olanları herhalde aldıkça sadece müzikte değil diğer alanlarda da bu konfor olanlarından çok çıkmıyorum. Ama bunu sevdiysen bunu da dinleyebilirsinleri çok az tecrübe ediyorum. Ben hep tanımlı olan yerden gidiyorum. Cesaret mi? edemiyorsun belki. Cesaret edemiyor musun yoksa? Cesaret edemiyoruz. Hayatın her alanında edemiyoruz yani. de O yüzden hani müzikte de herhalde o şeyde gidiyoruz. Belki gençlerden... Daha... Ben yeni müzikleri oğlumla duyuyorum. 12 yaşında bir dinleyici. O tabii onun 0 kilometre onun repertuarı. O yüzden de o bütün hepsini şey yapınca dinliyor. Ee, şimdi bir de Türkçe müzik evet daha fazla. Bir de Eski katalog konusu var galiba. Eski katalog konusunda da böyle bir e, dizilerden mi, filmlerden mi bir şekilde eski kataloglar çok gündemimizde oluyor. Ben onları da çok dinliyorum. Nasıl ki hayatıma giriyor, hakkında fikrim yok. Birçoğuyla ilgili ama eskilerdeyim çok yaşlandım mı yoksa normal mi? <gülüyor> yani şöyle, sen de kendini söylediğin gibi diziler veya işte hayatın bir yerlerinde o eski katalog karşına çıkıyor veya işte e, eskiden bu kadar fazla içerik olmadığı için Birçok şarkı ezberimizde, eşlik edebilecek seviyede sözlerini hatırlıyoruz. Bende de aynı şey geçerli. E, back Katalog, eski katalogun tüketimi devam ediyor. Yani unutulan şeyler yok aslında ama çünkü eskiden daha değerliydi belki. Daha önemsiyorduk çıkan işleri. E, onların bizdeki yeri biraz daha farklı anladığım kadarıyla. Ben de eski katalog dinliyorum. E, yeniye de çok şans veriyorum tabii ki de. Ee, yeniler artık biraz daha hızlı tüketiliyor bunu görüyoruz yani çok hızlı geliyor gidiyor geliyor gidiyor çok fazla var ama eskilerin tadı da biraz farklı olabiliyor ee, eskilerin gündemde kalması yani bu tek eskiler için geçerli değil de dizi dediğim için bahsetmek istiyorum yani gündemimizde e, diziler herhalde, özellikle de popüler dizilerin içerisinde konumlanan şarkıların da çok ciddi bir etkisi var müzik alanında yani burada eski bir şarkı kullanımı dizinin popülaritesine göre tekrar canlanabiliyor. Veya yeni e, çıkmış bir şarkının da olağanüstü bir performans sağlaması için çok ciddi bir fayda olabiliyor. E, hayatımızın birçok yerinde karşısı, karşımıza çıktığı için tüketimi de devam ediyor aslında. Ama eskinin geri gerçekten, yani eski deyince belki 90'lar, 2000'ler e, bu eski... O döneme o döneme ait çeriklerin gerçekten bu dönemde ciddi bir farkı var diyebilirim. Ya ne kadar zor bir iş ya. Ya ben şu an bir şarkıcıyım. Bir albüm yaptırmam. Ya her şey çok kolaymış gibi gözüküyor ama aslında değil. Yani işte kendi kayıt stüdyoların, kendini raflara koyuyorsun falan. Yani çok öyle değil. Çok uzayda küçücük bir nokta ve harika bir sesim olsa, müthiş bir eserim bulsam ve çok iyi bir yapım şirketiyle çalışsam, çok doğru bir platforma koysa fark edilmem o kadar. Şans işi ki bir yandan da yani, bah çok zor iş ya yani. Ya eskiden üretim çok zordu ben böyle görüyorum. yani eskiden bir şey üretmek çok zordu işte o stüdyo, o ekipman insan bulabilmek üretimi CD kaseti plaja basabilmesi çok zordu bu işleri yapabilmek gerçekten yani e, filmlerde de görüyoruz yani ya, e, insanlar hayatlarını işte bir e, albüm çıkartmak için ya da işte bütün mal varlığını bir albüm çıkartmak için e, harcadığı zamanlardan bugün geldiğimiz nokta çok ciddi bir fark var. Yani üretim o kadar kolay ki işte fark edilmekte orada bir şans mı giriyor yoksa gerçekten ciddi bir çalışma var arkasında o yoruma açık. Ben nasıl olduğuna inanmıyorum. Üretimi yaptıktan sonra aslında istikrar burada önemli. Yani yaptığın üretime inancın, arkasında durduğun şekil üretimin devamlılığı. Burada çok önemli bir etken. Yani bir şarkı yapıp bırakmak doğru değil. Burada belki o şarkıda doğru zamanı, doğru yerde dinletememiş olabilirsin. Doğru kişiye ulaşamamış olabilirsin. Ama bu alanda bir şey yapmak istiyorsan istikrarlı bir şekilde e, üretmeye devam etmen lazım ve sadece üretip dağıtmak değil. 360 derece sosyal medyandan işte geleneksel medyaya, e, dijital platformlardan işte geleneksel medyaya yani birçok alanda konumlanman, birçok alanda tüm ihtiyaçları karşılaman gerekiyor. Bu herhangi bir sosyal medya mecrası da olabilir. E, i̇stemediğin, girmek istemediğin bir alan da olabilir. Aslında ben sanatçı bir marka olarak görüyorum. Markanın herkese doğru bir şekilde konumlanması ve kendini göstermesi gerekiyor. Bu kısım yani işin pazarlama kısmı dersek buraya çok daha zor üretime göre. Eskiden belki pazarlama için daha az bir içerik olduğu için işte vitrin sayısı belli, raf sayısı belli, e, müzik marketleri belliydi. Gelen alan dinleyici sayısı da belliydi. Bugün işler pazarlama anlamında çok daha zorlaştı aslında. Evet daha gör yani görünür olma ihtimalim çok yüksek ama şeyiz e bütün o görünürlük içerisinde gerçekten gözüküyor muyum kısmı gerçekten zor bir şey. Peki şeyi sorayım mı? Bu son zamanlarda e şirketinizin özelinde sorayım bunu. Bu diğer sorularımı onun özelinde sormamıştım ama son zamanlarda böyle başarılı bir projeniz diyebileceğim bir şey örnek vermek ister misin? Benim ya yani en azından 43 yaşında çok fazla keşfetmeye açık olmayan bir insana öyle bir şey söyleyeceksin ki hakikaten bunu duymuşsundur diyebileceğim bir şey. <gülüyor> yani çok ayırmak istemem yapılan çıkarttığımız arkasında durduğumuz işleri ama hani tüm Türkiye'nin konuştuğu bir içerik var yani şu anda. Hani bunu söylememde bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Antidepresan Mert Demir ve Mabel beraber çıkartmış olduğu iş. Antidepresan'ın dağıtımını yaptık. Evet. Ee, Bak gelmiş bana. Şu anda... şey açık değilim <gülüyor> ve ikisini de çok sıkı dinleyicisi değilim ama evet tamam şarkı var bende. Evet, şu anda çok farklı kesimlerde her yerde karşımıza çıktığı için Kasım ayında çıkarttığımız bir şarkıydı. Çok doğru zamanda, doğru yerde doğru kişilerin birleşmesi çok başarılı bir proje oldu. Türkiye'de de en çok dinlenen şarkı bir günde en çok dinlenen şarkı kriterini kazanmış bir Türkiye'de, şarkı oldu. Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan antidepresan içinde gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> evet bak mesela evet bu, bu, bu ciddi bir örnek gerçekten çünkü e, duyulmayan şarkı işte dağıtıcıları... Yani şöyle söyleyeyim yeni, yeni müzik dinlemeyen biri bile karşısına çıktığını görebiliyoruz yani... Bu, bu sokakta birine sorduğumuz zaman ne dinliyorsun ya da bu şarkıyı duydun mu dediğin zaman bile işte evet dinledi dinlediğini söylüyor ya da bir şekilde duyduğunu söylüyor. Ee, çok ciddi başarıları ulaştı. Hatta farklı versiyonları da şu anda magazinsel olarak e, farklı <gülüyor> sanatçılar tarafından söyleniyor. Hala güzel gidiyor yani aslında evet. performansı güzel gidiyor. Ama bir tek onunla kıyasla yani yeterli bırakmayalım. Çıkarttığımız iş için hep arkasındayız. E, hepsini çok e, seviyoruz. Ayrıca takipte ediyoruz yani. Sorumla zorluğumu okumak şey... istemem. En son 43 yaşında hiçbir şeyi keşfetmeyen bir dinleyici olarak verilmiş bir cevaptır. E, Haluk Bey'in cevabı e, başkalarını kırmasın, üzmesin <gülüyor> Ben yönlendirip sordurdum. Buraya geldim ama cevabımı aldım. <gülüyor> Daha fazla yormadan iki tane daha sorun var aslında aklıma takılan. Bir tanesi işte hep bu şeye çok takılıyorum gerçekten. Her şey çok kolaymış gibi gözüken bu dijital dünyada aslında kolay olmadığını birebir tecrübe ediyoruz. İşte dediğim gibi yani ben e, keşfetmeye açık olmayan bir dinleyici olarak bana müziği nasıl ulaştırabileceklerini hep böyle merak ediyorum. Şey var mı? E, hem sana şeyi görüyorum. Sanatçı kendi yapım şirketini kuruyor. Bunu görüyorum. Sanatçı yapım şirketi kurmasına rağmen... ...kendi albümünü kendi yapım şirketinden çıkarmadığını da görüyorum. Ama bir yapım şirketi var. Orada müzik endüstrisinin başka dengesi var. Hiç şu örnek var mı? Hem yapımcı... ...hem sanatçı... ...hem de kendi dağıtımını yapan... ...böyle üçlü, üçü bir arada bir örnek var mı? Şöyle, eğer bir dağıtım şirketiyle çalışıyorsa var. Ama hayır, dağıtımı da aradan çıkartıp doğrudan platforma... Her şeyi kendi yapıyor. Yok. <gülüyor> Türkiye'de yok Türkiye'de bunu yapan yok Dünyada ee, var mı Dünyada da dünyada da olduğunu düşünmüyorum Hı -hı. Ee, belki varsa da sayılı bir iki örnek olabilir ama yani burada yine şeye geliyor ya tek bir platform yok şarkı gönderdin yani ciddi bir teknik ekip gerekiyor ciddi bir teknik entegrasyon gerekiyor ve bu 7-24 değişen yaşayan bir sistem bunun yani şiddetle tavsiye etmeyiz e, birine hani böyle bir Entegrasyon yapabilmesi için bir de kendini limitlemiş olabilirsin. Yani dağıtım şirketlerinin amacı da, yani doğru platformla yeni bir entegrasyon yapıp ağını genişletmek aslında. Doğru bir platform ise tabii orada. Ee, bir sanatçının bunu takip edebilmesi veya geliştirebilmesi sanatçı ya da yapımcının çok mümkün değil. Ama bahsettiğin senaryoda hani sanatçı yapım şirketini de açmış dağıtımını do doğrudan dağıtım şirketiyle yapanlar çok var. Hı hı. Yapımcı kullanmadan arada. Ama dağıtıcıyı da aradan çıkartıp platformlara ileten e yok. Gerçekten yok. yok. Yapamaz yani. Teknik olarak yapamaz. Çünkü da karşı taraf da muhatap bulabilmesi zor olur. Finali şey yapayım depresif, antidepresan etkisi uyandıracak bir soruyla bitirmek istiyorum. Müsaadenle. Türkiye müzik endüstrisinin en büyük problemi sence ne? Yani biraz alıp cevap vermek isterim ben bu sefer. <gülüyor> Şöyle şu anda ya bu yayını yaptığımız zaman tabii yeni bir gelişme oldu. Bir ya Türkiye'nin bugün en büyük sıkıntılarından biri aslında Türk müziğinin çok ucuza dinleniyor olması aslında. Bunun aslında nedeni de ekonomik nedenler. Yani Türk lirasının Bugün ciddi şekilde değer kaybetmesine bağlayabiliriz. Son 6 aya baktığımız zaman platformlar özelinde iki kere zam gördük. Bugün gelen nokta abonelik ücretinin geldiği nokta daha çok yeni yani bir iki gün önce gelen bir zamdan bahsediyoruz. Bir nebze nefes aldıracaktır ama hani tamamıyla Türk lirasının gidişatına göre nereye gideceğini göreceğiz. Yani bugün en büyük sıkıntılardan biri bence gelir, toplanan gelir. Yani çok ucuza müzik dinliyor olmamız, dilediğin müziği bir ay boyunca çok daha uygun rakamlara dinliyor olman en büyük sıkıntılardan biri. Diğer başka sıkıntıları da yok mu diye sorarsan da var tabii ki de. Hani bu Türk müziğine daha büyütebilmek için bence global daha çok daha fazla platformun Türkiye'ye girmesi, daha fazla oyuncunun Türkiye'de olması. Türkiye'nin daha fazla bu alanda başarılı ve çok fazla abonesi, tüketimi olduğunu göstermemiz gerekiyor. Hep birlikte endüstriyi bitmek için aslında. Aslında şöyle, şimdi e, abonelik ücretlerinin düşük olması, yani bir albüm yapıyorsun ve bu en çok dinlenen mecralarda olmak zorundasın. Aksi takdirde kendini başka türlü gösteremeyeceksin ya da dinleyiciyle buluşamayacaksın. Ve o mecraya koyuyorsun ve o mecra üzerinden de e, gelir üzerinden bir paylaşım yapılıyor. Ve şuna razı oluyorsun aslında düşük bir e, dinleyici tabi abonelik ücretleri çok düşük. Bunu bir dünya sıralaması görmüştüm. Dünyadaki Spotify abonelik ücretleri neredeyse ülke bazında biz sondan ikinci dikti hatırlıyorum Türkiye. İşte ee, son iki üç gün önce gelen zamla belki sondan yedinci sekizinci olmuş olabiliriz. Yani bir, birkaç kademe yukarıya çıktık diyebilirim yani son bir zam geldi. Şahane bir yansıması henüz olmadı ama bu büyük haberle bizlere. <gülüyor> e, ve ya bu çok müzik endüstrisinde emek veren insanlar için çok aslında koca bir yapım çok kola çok zor ulaşılan çok zor bir şey ve e, bu bahsettiğimiz şeyde bir bardaktan da bahsetmiyoruz bütün hayatlarımızı tanımlamamıza vesile olan koca bir müzikten bahsediyoruz ve o müziğin bir insanı ulaştığı sırasındaki gelirle. Hak ettiği yerde olmaması, evet müzik endüstrisinin en büyük problemlerinden biri gerçekten e, gelirin çok düşük olması. O gelir paylaşımda kendi içerisinde ne yazık ki bir problem olması. Bir de bence en büyük bir problem, e, müsaadenle sana bir katkıda bulunmak istiyorum. Gelir çok düşük, bu gelir çok düşükken de müzik endüstrisinin içindeki e, aktör ve aktristlerin hepsinin birbirinin gelirleri için kavga ediyor olması bir de. Yani <gülüyor> büyük gelir için birlik olup kavga etmek yerine birbirimizin içerisindeki gelirler içerisinde de başka e, gelir kavgaları yapıyor olmamız da bence diğer bir problem galiba. Konuyu çözmek ve e, anlamak üzerine değil de ben Haluk'tan daha çok para kazanmalıyım üzerinde Merve Haluk kavgasına dönüşen bir şey oluyor diye görüyorum bir de. Yani... Bu senin tespitin doğru olabilir gerçekten ama en azından şunu ekleyelim. Zam konusunda herkesin hemfikir olduğuna şahit olduk. Toplu bir hareketin gerçekten güzel bir mesajıydı bu. Ee, herkesin zam konusunda hemfikir olması biraz daha belki bir şeylerin düzelmesi için vesile olmuştur. Hala az. Yapılan zamlar sonrasında hala az. Fazlası olması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıllara kıyasladığımız noktada. Ama her şey güzel olacak diyelim. Çok teşekkürler Halik, benim için çok faydalı oldu. Ee, bir sürü bir şey senin tecrübenle e, ışık tuttun sorularıma. Ee, çok teşekkürler katılmam için. Keyifliydi. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Çok keyifliydi benim için de. Teşekkürler.